Biz bu bayramda vurulduk. Kocaman bir bomba düştü üzerimize. Ben 12 yaşındayım. Kardeşim 7. Ben görmedim. Annem çok ağlamış biz ölünce. İkimizin de küçücük elleri vardı. Bulamadılar. Yoksa mutlaka bırakırlardı kabrimize. Biz bu bayramda vurulduk. Küçücük bir kurşun değdi yüreğimize. Meğer... Ölmek ne kadar da kolay bir şeymiş. Amerikalı askerler gösterdiler hepimize. Yine de bir sevinç var içimizde. Biz öleceğiz ve daha güzel olacak dünya. Biz öleceğiz ve daha güzel olacak dünya. Yoksa siz duyarsız Müslümanlar döner miydiniz sırtınızı bize? Biz bu bayramda öldürüldük. Yanlışlıkla bir tankın paletleri geçti üzerimizden. Mutlaka seyretmişsinizdir. Toprağa bulanan de onlar. Belki haber bültenlerinde de görmüşsünüzdür. Ben koşuyordum. Kardeşimin ayağı takıldı. Onu kaldırmak istemiştim yerden. Görmediler. Gözleri yok ki tankların. Yoksa öldürmezlerdi bizi. Yok. O kadar da cani olamazlar öyle değil mi? Biz bu bayramda... ...bomba ve kurşun yedik. Öyle can verdi bedenlerimiz. Diyabımızda... ...cenaze namazımızı kılsaydınız isterdik. Yaşarken... ...zaten yanımızda değildiniz. Ama mutluyuz yine de. Biz... ...bu bayramda evimizde değildik. Kurşun insan vücudunu delebilirmiş Bir ev yıkıldığında... Mezara benzermiş. Yaralıları öldürmek hiç de zor değilmiş. O bildiğiniz tanklar var ya... Bir camiyi rahatlıkla yerle bir edebilirmiş. Hepsini gördüm. Ama... Ama bir de siz görebilseydiniz. Biz bu bayramda annemizin elinden öpemedik. Yalnızca katledildik. Siz yine de hoşgörüyle bakın her şeye. Kültürler arasında diyalog kurum. Aman ha, sakın medeniyetler çatışmasın. Siz rahatlıkla yiyin ekmeğinizi Biz birazdan öleceğiz. Üç günlük dünya, bir de aç kalacak değilsiniz ya. Biz bu bayramda babamızın elinden tutup bayram namazına gidemedik. Ezanı da doyamadık hiçbirimiz Şimdi bir ezan olup dolaşmak vardı uykularımızın üzerinde. Ama yine de ulaşmadı sesiniz Çünkü bütün minareleri yıktılar. Bir de müezzinler çağırırken sizi rock müzikle dans ediyordu Amerikan askerleri. İşte bir minare daha hadi yok edelim hepsini. Siz bayram ederken biz sonsuz bir uykuda bombaların sesini dinledik. Ruhumuz sessizce göğe yükselirken bir o kadar da sessizdi bedenlerimiz. Bu bayramda biz liderlerin kınadığı operasyonların isimsiz kurbanları ve her zamanki gibi İslam aleminin adını saygıyla andığı şehitlerdik. Şehitlerdik hepimiz. Biz bu bayramda namert bir pusuya düşürüldük. Evde bekleyenimiz kalmamıştı. ...ve kesmiştik ümidi kardeşlerimizden. Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide... ...bir hayal olup kayboldu zayıf bedenlerimiz. Şimdi bir bayram daha yaklaşıyor. Allah'a adadığınız kurban niyetini binlerce kurban olduk. Erken bir ölümle hepimiz. Biz bu bayramda kalbimizden vurulduk. Ruhlarınızı kaplayan... Ve gittikçe dünyaya yayılan büyük bir utancın karanlığında elveda dedik hayata. Siz mutlu olun yeter ki. ellerinizde vahı tıklayan 3-5 pankart ve yalnızda utancınızla dönen bunca dolaba ve yapılan denge hesaplarına nasıl dur diyebilirsiniz ki. Ne yapabilir ki hayalet öfke operasyonlarının vahşete omuz veren hayaletleri? Yalnızlığınız ve çaresizliğiniz bizim yalnızlıklarımızla birlikte kaybolacak. Şimdi üzülmeyin. Hayalet öfke, hayali insan Hepiniz üzüldünüz halimize elbette. Ve kederle yaktığınız bir Amerikan sigarasını... Derin derin içinize çektiğiniz dumanında kayboldu yüzlerimiz. Aslında siz bizi hiç görmemiştiniz. Ene Zeynep, Ene Fatıma, Ene Ayşe, Ene Irak, Ene Felloce. Ene Felloce. Neyi itirmişem, neyi kazandım. Harda soyuh gördüm, harda ısındım. Ömrün payızıdır, halımı sorma. Bu da bir yazıdır, halımı sorma. Betenim yaralı, elim yaralı. Üreğim yaralı, elim yaralı. Kaçkınam, göçkünem, halımı sorma. Sık meni göğsüne, halımı sorma. Yarım bir yürekle sevgimiz haram Men bele saadet arzulamaram Şehidem, yitem halımı sorma Kısas gününe dek halımı sorma Vetenim yaralı, elim yaralı Üreğim yaralı, elim yaralı Kaçkınem, göçkünem halımı sorma Sık meni göğsüne Halimi sorma.